Dedik burada sadece bize İbn-i bir tanesini verdi. Yani günahın insan üzerindeki zararlarından bir tanesini söyledi. O da kalpleri katılaştırması. Biz de geçen ders sonra anlattık. Bu ders eğer Allah nasip ese, günahın insan üzerindeki diğer olumsuz etkilerini anlatacağız. Tabi ben geçen derste de söylemiştim hatırlatımı. Babından yine söyleyeyim inşallah. Bu konuyla alakalı tafsilatlı çok geniş bir şeyler okumak isterseniz eğer İbn-i Kayyım'ın Edda'u Edda e, Kitabını okursanız bildiğim kadarıyla Türkçesi de var, yani Türkçeye de tercüme edilmiş, Arapçasını da okuyabilirsiniz zaten. E, böyle çok ince detaylarına kadar e, günahın insan üzerindeki olumsuz etkilerini ele almış, oradan bakabilirsiniz. O zaman biz birinci olarak da neyi kayıt altına alalım? İlk diyelim ki günahlar insanın kalbini katılaştırır.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 Beraberinde şeriata da bakmamız lazım. Doğru mu? Evet. Allah'ın izzeti şudur. Allah'ın izzeti onun kuvvetine karşı hiçbir şeyin galebe çalamadı Yani evet. e, el Al-Qawiyy Fakat nasıl Qawiyy olduğunda izzetli olur Allah Azze ve Celle. el qawiyy yani kuvvetinde kemal seviyesine ulaşan. Yani artık onun üzerinde bir kuvvet yok. Bütün kuvvetler onun kuvvetinin altında kaldığında buna aziz diyoruz. Şimdi böyle bir Allah var.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 Sonra alışkanlık haline dönüşür. Ondan sonra insan günahıyla övülmeye başlar. Yani artık o günah e, insan mesela bunu çok rahat anlatır. Bunun üzerinden espri yapar e, vesaire. Hal böyle olduğu zaman bu aslında insanın Allah'ı görmemezlikten geldiği anlamına gelir. Yani artık Allah Azze ve Celle onun için yoktur. Ondan dolayı bakın dikkat edin. E, günahın son mertebesi Allah'ın affından insanı dışarıya çıkarıyor. Yani Peygamber diyor كل أمتي معافة إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ Bütün ümmetim affedilecek günahını açıktan işleyenler üstesine. Sahabe sordu günahını açıktan işleyen kimdir ey Allah'ın Resulü? Dedi ki o günah işler, Allah azze ve celle onu setreder. Fakat o sabah kalktığında bunu insanlara ilan eder. Yani insanlara bunu anlatır, artık bununla övünmeye başlar. Ki farkındaysanız mesela günümüz insanının birçoğu şu anda bu duruma gelmiş. Yani Günah toplumunda yaşıyoruz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 diye münafak hissediyor günaha burnunun üzerine konuş bir sinek gibi hisseder yani hani o onun gözündeki günahın şeyi değeri burnuna konmuş sinek gibi de yani elini atsan e, gidecek gibi e, diye bu hal insana kalben bir zillet getirir yani bunu ancak yaşayan insan bilir biraz bir zillet hisseder.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 Günahın insan üzerindeki dördüncü zararı, günah tevellüd eder. Ne demek günah tevellüd eder? Yani hiçbir günah insanı o hal üzere bırakmaz. Sürekli günah kendinden bir tane daha doğurur mutlaka insana. Yani bir tane de kendi cinsinden insanın hayatına mutlaka sokar. Salih ameller de aynı şekilde böyledir. Yani hangi salih amel olursa olsun, insan onun üzerinde ısrar ettiği zaman o salih amel insanın hayatına mutlaka yeni bir salih amel daha getirir. Aynı şekilde günahlar da böyledir.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 beni günahları terk etmeye yönlendirdi ve dedi ki ilim nurdur ve Allah nurunu şeylere vermez. Allah nurunu e, asi olan insanlara vermez diye. Hakeza mesela rızık. insanoğlunun hayatındaki belki en müşkil mesele rızık e, meselesi. Peygamber hadith-i şerifte diyor ki اِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُمُ عَنِ الرِّزْقِ لِذَنْ بِنْ يُصِيبُهُ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 Hani Süfyan'ın sevri diyor ya, vallahi ben karımın serkeşliğini, atımın serkeşliğini işlemiş olduğum bir günahta görürüm. Yani diye. Normalde bir atın varsa, sen neye ihtiyacın var? Onun uysallığına ihtiyacın var. Fakat sen Allah azze ve celle isyan ettiğin zaman, Allah azze ve celle seni ondan mahrum ediyor. Onun uysallığını ondan çekmiş alıyor. Sen evlendin, huzura, mutluluğa ihtiyacın var. Misal Allah azze ve celle senin eşini azdırıyor. Yani onu serkeşleştiriyor. Sebep?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 ve takva ile alakalı olduğuna inanırız. Hani bir gün Allah Resulü uykudan uyandı. Ee, böyle şey heyecanlı bir şekilde uyandı. "Veil olsun Araplara yaklaşan şerden dolayı." dedi mesela. "Veilunil Arabi min şerrin kad diye. Bunu aktaran annemiz yani gece yatağında bunu Peygamber aleyhisselatü vesselam için söylüyor. Ne oldu diyorlar şaşırıyorlar. Bugün Ye'ecuc ile Me'ecuc'un seddinden bir delik açıldı diyor. Aleyhisselatü vesselam. Bugün Ye'ecuc ile Me'ecuc'un seddinden bir delik açıldı. orada annemiz şimdi Ye'ecuc ile Me'ecuc İslam'da helak unsuru ya insanları helak edecek. Zeynep annemiz sordu dedi ki ey Allah'ın Resulü en ve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 pislik, kötülük, günah, haram çoğaldığı zaman insanoğlu helak olur. Öyle ki yeryüzünde salihler bulunsalar bile. Yani biz helakı neye bağlıyoruz? فَاَهْلَكْنَاهُمْ <gülüyor> بِذُنُوبِهِمْ Biz onları günahları ile helak ettik. فَاَخَذْنَاهُمْ <gülüyor> بِذُنُوبِهِمْ Biz onları günahlarıyla yakaladık diyor Allah Azze ve Celle. Bir yerde günah varsa orada fesat, deprem,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 Bunlardan bir tanesi Ezibni Abdullahun büyük günaha yaptığı tanım. Ne diyordu Ezibni Abdullahun? Günahın büyük küçüğü yoktur. İnsanın günaha bakışı günaha büyültür veya küçültür. Yani mesela zina yapan bir adam yaptığının çok büyük bir şey olduğunu düşünüyor ve bundan sıkıntı duyuyorsa bu ayrıdır. Ama normal diyelim ki bir kadına bakan adam buyu. Ne var ki bunda? Diyorsa bunun günaha daha büyüktür. Çünkü bu Allahı görmemezliktir hani Allahı tanımamaktır. Onun için selef diyor ya. Ee, günahın küçüklüğüne değil, isyan ettiğinin büyüklüğüne bak. Yani günahın küçüklüğü seni aldatmasın. Seni isyan ettiğin çok büyüktür. E beraberinde diye. Onun için günah tevellüd ettirdiği en çirkin şey insanın günahtan zevk alması. Ondan sonra tevellüd ettirdiği en çirkin şey değil, insanın günaha alışması. Zaten İbnül Kayyım diyor, fasıkların birçoğu günahtan zevk aldıklarından dolayı değil, günah alışkanlık haline, meleke haline geldiği için günahları işlerler. Yani artık adam alışmış, Ondan uzak kaldığı zaman sıkıntı hissediyor hayatında. Mesela şöyle düşün, biz diyoruz ki mesela İslam fıkında bazı alimler adetin nasıl olmadığı yerde İslam'a aykırı olmadığı müddetçe geçerli olacağını söylemişler. Öf adet usulde mesela hanefiler diyelim ziyade, akzam malikiler neyle bunu tahlil etmişler peki? Yani niye adet mesela öf adet niye hüccet olsun insanların hayatında? Çünkü demişler. Allah Azze ve Celle diyor ki yuriyullahu bi kumur yusra. Valla yürüdü biliyorum olsun. Allah kolaylık ister zorluk istemez. Ma cagale aleykon fiddeini min harac. Allah dinde size bir sıkıntı göndermemiştir diye İnsan olduğuna en zor gelen şey adetlerini terk etmesidir diyorlar. İnsan adetlerine alıştığı şeyi terk ettiğinde, ister istemez içinde bir sıkıntı hissetmeye başlar. Diye alışmış adam ona, misal, günah da böyle. Yani bir yerden sonra artık zevk almak da bitiyor, <gülüyor> alışkanlık haline geliyor. Yani e, onu yapmadığın zaman içinde bir sıkıntı hissetmeye başlıyorsun. Dördüncü evre en çirkin olan artık onunla övünmeye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 E bir sonraki günaha karşı daha güçlü, daha kuvvetli, daha özgüvenli ben bunu terk ederim diye yapabilirim. Zaten dikkat edin, ister yapmak istediğimiz bir salih amel olsun, ister terk etmek istediğimiz bir günah olsun, anında şuramızda bir ses beliriyor, yapamazsın. Anında Aa, yani hiç e, kendi nefsinizi bir kontrol edin. Hangi Mesela ben kendi adıma söylüyorum bunun, hayatımda hangi proje varsa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 واخر وضعمنا الحمد لله رب العالمين